Abdullah bin Mübarek Rahmetullahi Aleyh İsmi Abdullah bin Mübarek bin Vadi Hanzali Künyesi Ebu Abdurrahman Baba adı Mübarek Doğumu 736'da Merv'de doğdu Vefatı 797'de Bağdat yakınında Hid'de vefat etti. Hocaları, Hadiste, Hammad bin Zeyd, Evzai, süfyan Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Malik bin Enes, Fıkıhta, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmamı Malik, tebe Tabi'inden olup, Türk asıllıdır. Babası, Mübarek, Köleydi. Hadis, Fıkıh alimi Müçtehit, ve zahid idi. Tabi'nin sohbetlerinde yetişti. Din düşmanlarıyla muharebelerde bulundu. Dünyaya ve dünyalığa rağbet etmezdi. İlk tahsilini Merv'de yapan Abdullah bin Mübarek, rahmetullahi aleyh, tahsil için Bağdat, Basra, Hicaz, Yemen, Mısır, Şam gibi ilim merkezlerine gitti Madette büyük alimler ve evliya ile görüştü. Onların ders ve sohbetlerinden faydalandı. 4000 kişiden hadis-i şerif dinledi. Bunlardan yalnız birinden hadis-i şerif rivayet etti. Kendisinden de büyük alimler rivayette bulundular. İlim tahsilinden sonra tekrar Merve döndü. İlmi, edebi çok olup Az konuşmak adetiydi. Gecelerini ibadetle geçirirdi. Sözü senetti. Emanete pek riayet ederdi. Şam'da birinden aldığı kalemi unutup veremeden Merve gelmişti. Kalemi sahibine vermek için Merv'den tekrar Şam'a gitti. Sahabe-i kiramla tabiini anlatan kitapları okurken ağlardı. Resulullah'ı görüp sohbetlerinde bulunma şerefine kavuştukları için, Eshab-ı Kiram'ın üstünlüğünü anlatır ve, Muaviye'nin Rasulullah yanında giderken, bindiği atın burnuna giren toz, Ömer bin Abdülaziz'den bin defa üstündür, buyururdu. Merv şehri kadısının bir kızı vardı. Ülkedeki ileri gelen zengin, ve mevki sahibi kimseler, bu kızı isteyince, hiçbirine vermedi. Bu zatın, mübarek adında, bağına bahçesine bakan bir kölesi vardı. Aradan iki ay geçmiş, meyveler olgunlaşmış, bolluk bereket gelmişti. Efendisi, mübarekten üzüm isteyince, toplayıp geldi. Getirdiği üzüm, güzel olmasına rağmen henüz olmamıştı. Başka üzüm istedi. O da ekşi çıktı. Efendisi, bahçede o kadar üzüm var, niçin böyle üzüm getiriyorsun demekten kendini alamadı. Mübarek, efendim, ekşisini tatlısını bilmiyorum diye cevap verdi. Bağ sahibi, Subhanallah, iki aydır bağdasın, ''Daha hangisinin ekşi, hangisinin tatlı olduğunu bilemiyorsun. Böyle bir şey olur mu?'' diye çıkıştı. Mübarek, onları yemekle değil, korumakla vazifeli olduğunu biliyordu. Bağ sahibi, ''Niçin onlardan yemedin?'' dedi. Mübarek, ''Siz benden bağınızdaki meyvelerin muhafazasını istediniz. Yiyiniz demeyince, alıp yemem uygun olur mu? Emrinize karşı gelemem cevabını verdi. Efendisi böyle bir hadiseyle ilk defa karşılaşmıştı. Mübareğin bu haline hayran kaldı. Güvenebileceği birini bulmuştu. Gerçekten onu ve halini çok sevmişti. Kölesine dönerek sana bir şey soracağım. Benim bir kızım var. Malı, makamı yüksek pek çok kimse onu ister. Hangisine vereceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu hususta bir fikrin olur mu? Ne dersin? diye sordu. Mübarek bu söze karşı şöyle dedi. Efendim, insanlar damat için cahiliye devrinde soya sopa, Yahudiler ve Hristiyanlar güzelliğe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dindarlığa, allah Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmaya bakarlardı. Zamanımızda ise mala ve makama bakılıyor. Artık bunlardan dilediğini seç. Bunun üzerine Efendisi ben, ben, dindarlığı ve takvayı seçiyorum ve kızımı seninle evlendirmek istiyorum. Çünkü sende haramlardan kaçma, dinine bağlılık, iyi hal, emanet ve güvenirlilik gördüm ve bunları sende buldum dedi. Mübarek ise kendisinin köle olduğunu, parayla satıldığını, hal böyle olunca evlenmelerinin garip karşılanacağını hem kızın buna razı olmayacağını bir bir anlattı. Akılda öyle diyordu. Ancak kadı kararlıydı. Kalk eve gidelim dedi. Eve varınca hanımına, Bu salih, dindar, takva sahibi bir köledir. Kızımızı onunla evlendirmek istiyorum. Senin fikrin nedir? dedi. Hanımı, sen bilirsin. Fakat bir de kıza soralım, cevabını verdi. Anne durumu kıza açıp, babasının niyetini söyleyince, kızı da bu hususta her şeyi anne ve babasına bıraktığını bildirdi. Kadın, kızın razı olduğunu babasına anlatınca, nikahları kıyıldı. Fakat mübarek, kızın yanına gitmiyordu. Bu hal kırk gün sürdü. Bir vesileyle anne, Durumdan haberdar olunca dayanamadı. Kızımızı kölene verdin. Aradan bunca zaman geçtiği halde dönüp yüzüne bile bakmadı. Bu yaptığı nedir? Bu nasıl bir iştir? diye şikayet ve sitemde bulundu. Bunun üzerine kadı "Ey mübarek, kızıma nazma ediyorsun. Niçin yanına gitmiyorsun?" demekten kendini alamadı. Buna karşılık mübarek, Ey Müslümanların kadısı! Ey efendim! Bu nasıl söz? Sizin kerimenize naz etmek ne haddime? Lakin kadısınız. Ola ki kızınız şüpheli bir şey yemiştir. Şüpheden uzak olmak için, Bu zamana kadar bekledim. Ve ona helal yemek yedirdim. Belki Allah-u Teala, bize salih bir evlat verir. Bundan başka bir düşüncem yoktur, dedi. Kırk gün geçtikten sonra, ehlinin yanına gitti. Haram ve helale bu derece dikkat ettiği için, Allahü Teala ona, Abdullah isminde bir çocuk verdi. Abdullah bin Mübarek, rahmetullahi aleyh, hadis-i şeriflerle çok meşgul olduğundan, ''Yalnızlıktan rahatsız olmuyor musun?'' diye soranlara, Resûlullah ve ashabıyla beraber olunca, insan hiç yalnızlık duyar mı?'' karşılığını verirdi. Abdullah bin Mübarek, Merv'de bir yıl ticaretle uğraşır, kazancının hepsini fakirlere dağıtırdı. İkinci yıl, İslamiyet'i yaymak için cihada, düşmanla harbe giderdi. Bir yılda ilim neşriyle uğraşırdı. O medresede müderris hoca, camide vaiz, şehirde tüccar, harpte büyük bir kahramandı. Kılıç ve kalem sahibiydi. Kalemiyle cihada dair eser yazdı. Kılıcıyla da dillere destan olan kahramanlıklar gösterdi. Ambasiler devrinde Bizanslılarla yapılan harplerden birine katılmıştı. Abbasi ordusu sessiz, sakin ve aydınlık bir gecede Tarsus'un kuzeyinde karargah kurmuştu. Tarsus'un sırtlarında İslam ve Bizans orduları görünüyordu. İki tarafta kendilerini kuvvetli göstermek için alevleri göklere yükselen ateşler yakmışlardı. Bu ateş ocaklarından birinin etrafında, tepeden tırnağa silahlı askerler, hilal şeklinde oturmuşlar, ortalarında ise ince yapılı, nurani yüzlü bir zat, onlara ders anlatıyordu. Kimse vaktin nasıl geçtiğinin farkına varmamıştı. Sözü kesip, duasını yapınca, istirahata çekildiler. Sabah namazı kılındıktan sonra, harp hazırlıkları başladı. İki ordu karşı karşıya geldi. Bizans ordusundan iri yapılı, kendisi ve atı zırhlara bürünmüş biri, kılıç sallayarak ortaya çıktı. Dövüşmek için Müslümanlardan er istedi. Müslüman saflarından bir kahraman, onun karşısına çıktı. Fakat şehit düştü. Bu hal Müslümanların gayretine dokundu. İkinci bir yiğit daha çıktı. O da şehit oldu. Sonra birkaç er daha şehitlik mertebesini içti. Rum ordusunda sevinç çığlıkları yükselirken, Müslüman ordusunda tekbir ve Allah Allah sesleri ortalığı çınlatıyordu. Bu sırada Müslüman askerlerin arasından atına binmiş heybetli birinin ortaya çıktığı görüldü tamamen zırhlara bürünmüştü. Fakat onu kimse tanımıyordu. Rum askerinin karşısında dimdik durdu. Herkes son derece heyecanlıydı. Çarpışma başlar başlamaz, çevik bir hareketle kılıcını Rum'un göğsüne sapladı. Müslüman saflarında tekbir sadaları yükselirken, Rumlar şaşkına dönmüştü. İkinci çıkan erde, birincinin akıbetine vurdu. Sonra birkaç kişiyi daha öldürdü. Müslümanlar son derece sevinçliydi. Müslüman asker yerine dönünce, bu kahramanın Abdullah bin Mübarek olduğunu görüp hayret ettiler. Abdullah bin Mübarek, seferde bile nafile ibadetlerini gizlerdi. Gaza arkadaşı Muhammed bin Ayun, Şöyle anlattı. Seferde bir gece Abdullah bin Mübarek istirahate çekilmişti. Ben de mızrama dayanmış oturuyordum. Benim uyuduğumu zannedip kalktı ve fecr vaktine kadar namaz kıldı. Sonra beni namaza kaldırmaya geldi. Uyumadığımı ve halinden haberdar olduğumu anlayınca hayasından yüzü kızardı. Sefer boyunca böyle yaptı. İbn Hibban ise şöyle anlattı. Bütün mücahitler İbn Mübarek ile Şam'a varmıştık. Orada halkın ibadetini, gazaya hazır hallerini, her gün küçük askeri birliklerin geliş gidişlerini görünce Abdullah bin Mübarek bu güzel hallerle Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Burada cennet kapılarını açtık. buyurdu. Abdullah bin Mübarek, Misisteki ikameti esnasında, ilim, ibadet ve cihattan geri durmadı. Misiste, ikindi namazında, Cuma mescidine gelir, güneş batıncaya kadar kıbleye karşı oturur, Allahü Teala'nın zikriyle meşgul olur, kimseyle konuşmazdı. Kim gündüzünü Allahü Teala'yı anarak geçirirse, o, bütün Gün Zikretmişlerden Sayılır Buyururdu Abdullah Bin Mübarek Misis nahiyesinde 17.000 Hadis-i Şerif Rivayet Etti Küçük Yaştaki Talebesi Abde Bin Süleyman'a Hadis-i Şerif Yazdırır ilim Öğretir Üstelik Ona Para Da Verirdi Abdullah Bin Mübarek Pek Çok Hacca Gitti Bir Sene Haçtan Sonra Rüyasında Gökten inen iki melekten birinin diğerine, Bu sene kaç kişi hacca geldi diye söylediğini duydu. Öbür melek, altı bin kişi dedi. Peki, kaç kişinin haccı kabul edildi? O da, bunlardan hiçbirinin haccı kabul edilmedi, diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek buyurdu ki, Meleklerin bu konuşmasını işitince, Üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Dedim ki, bunca insan, bunca zahmet ve meşakkate katlanıp, Dünyanın her tarafından hacca geldiler. Çöller aşarak, zor şartlarda büyük sıkıntılara katlandılar. Bütün bu emekler boşa mı gidecek? Bunun üzerine meleklerden biri, Şam'da ayakkabı tamir eden, Ali bin Muvaffak adında biri vardır. O, hacca gitmeye niyet etmişti. Fakat gidemedi. Lakin, haccı kabul edildi. 600 bin hacıyı ona bağışladılar da, hepsinin haccı kabul edildi, dedi. Abdullah bin Mübarek, şöyle devam etti. Bunu işitince, uykudan uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim, dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çalınca biri çıktı. Adını sordum. Ali bin Muvaffak dedi. Bana peki sen kimsin dedi. Ben de Abdullah bin Mübarek deyince feryat edip kendinden geçti. Ayılınca gördüğüm rüyayı kendisine anlattım. Haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber 600 bin kişinin ibadetinin kabul edildiğini de haber verdim. Ve ''Bana nasıl bir amel işlediğini anlat.'' dedim. O da şunları anlattı. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim. Tamircilikten Otuz 30 senede üç yüz dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Ailem hamileydi. Komşu evden burnuna yemek kokusu gelince, Komşudan yemek istememi söyledi. Gidip onun arzusunu bildirdim. Komşum ağlayarak şöyle dedi. Ey Ali bin muvaffak! Bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü üç gündür çocuklarım bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim. Çocuklara yemek pişiriyorum. Bunu duyunca içime bir acı düştü. Haç için biriktirdiğim gümüşleri getirip komşuma verdim. Ve bunları çocuklarına nafaka yap. Haccımız bu olsun, dedim. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, Allahü Teala doğru rüya gösterdi, buyurdu. Abdullah bin Mübarek, çok mütevazı biriydi. Doğru ve güzel sözü, bir çobandan bile duysa, kıymet verirdi. Abdullah bin Mübarek, çok cömertti. Arkadaşlarına ve muhtaçlara para vererek yardımlarına koşardı. süfyan Sevri, Süfyan bin Uyeyne, Fudayil bin İyad, İbni Semmak ve Mesrub gibi zatlara çok ihsanda bulunmuştu. Abdullah bin Mübarek, bir sene hacca giderken bir çöplüğün yanından geçiyorlardı. Orada yerden ölü kuşu alan bir kızcağız gördü. Ona halini sordu. O da, benden başka bir de kardeşim var, yoksuluz, bir şeyimiz yok, üç gündür açız. Biz zengindik, babamızın çok malı vardı, zulüm ve haksızlıkla malını alıp öldürdüler. Gördüğünüz gibi muhtaç hale düştük, dedi. Gözleri yaşaran Abdullah bin Mübarek, yanındaki bin altından kırkını memlekete dönmek için ayırdı. Kalanının o kızcağızın ailesine verilmesini emretti ve Geri dönüyoruz bu seneki haccımız bu olsun buyurdu Abdullah bin Mübarek misafirperverdi Canının istediği bir şeyi misafirsiz yemezdi Bunun sebebini sorduklarında kıyamet günü misafirle yenenden sual olunmayacağını duydum da ondan diye cevap verirdi onun çok ikramda bulunduğunu gören birisi, malınız azalıyor, misafire ikram işini biraz azaltsanız dediğinde, mal azalıyorsa ömürde bitiyor buyurdu. Abdullah bin Mübarek, insanların hep iyiliğini isterdi. Yanına sık sık gelen kötü huylu bir kimse, bir gün ondan ayrıldı. Yanına gelmez oldu. Bunun ayrılmasına çok üzüldü. ''Niçin üzülüyorsun?'' dediklerinde, ''O zavallı gitti. O kötü huylar kendinden ayrılmadı. Onun haline üzülüyorum. Bizim yanımızda bir müddet daha kalsaydı, ahlakı düzelebilirdi.'' dedi. Gördüklerinden ve duyduklarından ibret alırdı. Soğuk bir kış günü Nişapur pazarında dolaşırken, sırtında yalnız bir gömleği olduğu için, üşüyüp titreyen bir köleye rastladı. Ona, Efendine söylesen de sana bir palto alsa olmaz mı? dedi. Köle, Efendime ne söyleyebilirim ki? O halimi görüyor ve biliyor. Deyince, Abdullah bin Mübarek feryat edip yere düştü. Kendine geldiğinde sabrı ve kanaati bu köleden öğreniniz buyurdu. Abdullah bin Mübarek, Firaset sahibiydi. Söylenen sözlerin inceliğine hemen vakıf olurdu. Sehl bin Ali bin Abdullah Mervezi, Abdullah bin Mübarek'in derslerine devam ederdi. Bir gün artık senin derslerine gelmeyeceğim. Çünkü bugün gelirken, senin cariyelerin dama çıkmış, benim sehlim, benim sehlim diye beni çağırıyorlardı. ''Bunların terbiyesini vermiyor musun?'' dedi. Abdullah bin Mübarek, talebesini toplayıp, ''Sehlin cenaze namazına gidelim.'' dedi. Hep birlikte gidince, onu vefat etmiş buldular. ''Vefatını nereden anladın?'' dediklerinde, ''Benim hiç cariyem yok. O gördükleri cennet hurileriydi. Onu cennete çağırıyorlardı.'' dedi. Abdullah bin Mübarek'in, din gayreti çoktu. Allahü Teala'dan başkasına ibadet edilmesine hiç tahammülü yoktu. Kendileri şöyle anlattı: Bir ateş çalışıyorduk. Namaz vakti gelince ondan namaz kılarken bana zarar vermeyeceğine dair söz aldım. Bunun üzerine namaz vaktinde rahatça bir namaz kıldım. Sonra ateş ibadet zamanı geldi. Bana, şimdi sıra bende, ben ibadet ederken sen de zarar vermeyeceğine dair söz ver, deyince, rahatça ibadet edebileceğini bildirdim. Fakat ateşperest, ateşe tapmak üzere secdeye varınca, sözümde duramadım ve üzerine atıldım. O anda, söz verdiğin zaman ahdini yerine getir diye bir ses duydum ve hemen geri çekildim. Ateşperest ibadetini bitirince "Emvelah hücum ettin sonra niye vazgeçtin?" diye sordu. "Ben Allah'tan başkasına secde ettiğin zaman dayanamadım, üzerine atladım. Seni öldürmek istiyordum. Fakat o sırada söz verdiğin zaman ahdini yerine getirdiğin bir ses beni bu işten alıkoydu." dedim. Bunun üzerine Ateşperest ''Rab senin Rabbindir. Kendi düşmanı için dostunu bile azarlıyor. İşte huzurunda Müslüman oluyorum.'' diyerek kelime-i şahadet getirdi. Abdullah bin Mübarek bir gün yolda gidiyordu. Yolu üzerinde birkaç koyunla bir çoban çocuk gördü. Ona acadı ve ''Zavallı, çocuklukta çobanlık yaparsa, büyüdüğü zaman, Allahü Teala'nın ibadet ve marifetine nasıl erişir? dedi. Sonra kendi kendine gideyim ona Allahü Teala'yı tanımakta bir mesele öğreteyim. deyip çocuğun yanına geldi ve evladım Allahü Teala'yı bilir misin? buyurdu. Çoban çocuk kul nasıl sahibini bilmez? dedi. Allahü Teala'yı ne ile biliyorsun? Bu koyunlarımla, bu koyunlarla onu nasıl bilirsin? Bu birkaç koyun çobansız işe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diğer tehlikelerden koruyucu birisi lazımdır. Bundan anladım ki, kainat, insanlar, cinler, hayvanlar ve canavarlar ve bu kanatlı kuşlar bir koruyucuya muhtaçtır. Bu binlerce çeşit mahlukatı korumaya kadir olan Allah-u Teala'dan başkası değildir. İşte bu koyunlarla Allah-u Teala'yı böylece bildim. Allah-u Teala'yı nasıl bilirsin? Hiçbir şeye benzetmeden bilirim. Böyle olduğunu nasıl bildin? Yine bu koyunlardan. Nasıl yani? Ben çobanım. Onların koruyucusuyum. Onlar benim korumam ve tasarrufumdadırlar. Onlara dikkatle bakıyorum. Ne onlar bana benzerler, ne de ben onlara benzerim. Buradan bir çoban koyunlarına benzemezse, Allahü Teala'nın elbette kullarına benzemeyeceğini anladım. Abdullah bin Mübarek, iyi söyledin. İlimden bir şey öğrendin mi? diye sordu. Çocuk, ben bu sahralarda nasıl ilim tahsil edebilirim dedi. Peki başka ne öğrenmişsin? Üç ilim öğrendim. Gönül ilmi, dil ilmi ve beden ilmi. Bunlar nelerdir? Ben bunları bilmiyorum. Gönül ilmi şudur ki, bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yere eyledi ki, bana kalp verdi ve kendi marifet ve muhabbeti yeri eyledi ki, bu kalb onu bileyim. Onun sevdiklerine gönülde yer vereyim. Sevmediklerine yer vermeyeyim ve böylelerinden uzak olayım. Dil ilmi şudur ki, bana dil verdi ve dili zikretmek, onun ismini söylemek yeri eyledi. Bununla, onu hatırlatanları dile getirmeyi, ondan bahsetmeyen sözden onu korumayı, böyle sözden uzak olmayı ima etti. Beden ilmi şudur ki, bana beden vermiştir ve onu kendine hizmet yeri eylemiştir. Böylece ona hizmet olan her şeyi yaparım. Hizmet olmayan şeyi ise bedenimden uzaklaştırırım. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, Ey oğlum, evvelki ve sonraki ilimler senin bana bu öğrettiklerindir. Ey oğul, bana nasihat ver, dedi. Ey efendi, alim olduğun yüzünden belli oluyor. Eğer ilmi Allah rızası için öğrendiysen, insanlardan istemeyi, beklemeyi kes. Yok, dünya için öğrenmişsen, cennete kavuşamazsın dedi. Abdullah bin Mübarek duası kabul olanlardandı. Muhtaç olanlar ondan dua isterlerdi. Bir gün bir ama yanına gelip bana dua buyurun da Allahü Teala gözlerime görme kuvveti versin dedi. Bunun üzerine Allahü Teala'ya yalvarıp dua edince derhal amanın gözleri görmeye başladı. Abdullah bin Mübareyin her işi ilmine uygundu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ilmine tam varisti. Sünnete harfiyen uyar, bid'atten ve bid'at ehlinden nefret ederdi. Böyle kimselerle oturmadığı gibi oturanları da men ederdi. Bunun zararını anlatır ve münafıklık alametlerinden olduğunu söylerdi. Orasan alimlerinden Abdullah bin Ömer Serahbi şöyle buyurdu. Bir keresinde bid'at ehliyle oturup yemek yedim. Abdullah bin Mübarek bundan haberdar olunca bana seninle otuz gün konuşmayacağım dedi ve öyle yaptı. Abdullah bin Mübarek başkasında gördüğü bir kusuru münasip bir lisanla anlatmaya çalışırdı. Bir gün huzurunda bir kimse aksırdı ve elhamdülillah demeyi unuttu. O kimseye sual sorar bir eda ile aksıran bir kimsenin ne demesi icap eder efendim dedi. O da elhamdülillah deyince Abdullah bin Mübarek de yarhamüke Allah buyurdu. Bu rivayeti bildiren Muhammed bin Cemil, bu edepli hareket bizi şaşırttı. Bu edebe hayran olduk demektedir. Abdullah bin Mübarek birisine Allahü Teala'yı murakabe et dedi. O kişi bu nasıl olur deyince Allahü Teala'yı görür gibi ol buyurdu. İnsandaki en üstün haslet hangisidir diye sorulunca Kamil akıl buyurdu. Eğer o yoksa, dediler, Güzel edeptir buyurdu. O da yoksa, dediler, Kendisiyle istişare edilecek şefkatli bir kardeş buyurdu. O da yoksa, dediler, Devamlı sükut buyurdu. O da bulunmazsa, dediklerinde, Ölmek buyurdu. Ona güzel ahlakı bir cümlede hülasa eder misiniz diye sorduklarında kızmamaktır buyurdu. Abdullah bin Mübarek vefatı yaklaştığı zaman bütün malını fakirlere verdi. Hizmetinde bulunan bir talebesi Efendim malumunuz üç çocuğunuz var. Onlara miras bırakmayacak mısınız dedi. Abdullah bin Mübarek cevabında. Onları allah Teala'ya emanet ediyorum. O en iyi bir vekildir. Eğer çocuklarım salih olursa, Cenab-ı Hak hiç ummadıkları yerden rızıklandırır. Yok, fasık olurlarsa, malımın kötü insanlara kalmasını istemem buyurdu. Abdullah bin Mübarek, vefatı anında gözlerini açtı, güldü ve, Saffat Suresi 61. ayetini okudu. Amel edenler, bu ebedi nimete kavuşmak için çalışsınlar. Abdullah bin Mübarek, vefatı esnasında, azatlı kölesi olan Nasr'a, ''Başımı toprağa koy.'' dedi. Nasr ağlayınca, ''Niçin ağlıyorsun?'' buyurdu. Nasr, ''Senin, iki varlığını, servetini ve şimdi de yoksul olarak ölümünü görüp ağlıyorum dedi. Abdullah bin Mübarek ağlama. Zira ben Allahü Teala'dan zenginler gibi yaşamamı ve yoksullar gibi ölmemi istedim. Şimdi sen bana şehadeti telkin et ve ben başka bir söz konuşmadıkça da onu terk etme buyurdu. Muhammed bin Fudayl şöyle anlattı. Abdullah bin Mübareği rüyamda gördüm. Ona en üstün amel nedir dedim. İçinde bulunduğundur buyurdu. Hudut boylarında da beklemek cihat mıdır dedim. Evet buyurdu. allah Teala sana ne muamele yaptı dedim. Beni sonsuz mağfiretiyle mağfiret edip izzet ve ikramlarda bulundu. Buyurdu. Misesli İsmail bin İbrahim anlattı. Haris bin Atiye'yi rüyada görüp ona halini sordum. Rabbim beni mağfiret etti dedi. Abdullah bin Mübarek nerededir dedim. O her gün Allahü Teala'nın huzuruna çıkanlardandır dedi. Nevfel anlattı. Abdullah bin Mübareği rüyada gördüm ve ona Rabbin sana ne muamele yaptı dedim. O da beni mağfiret etti buyurdu. Süfyan'a Sevriye ne yaptı dedim. O şehitlerin içinde yüksek derecelerindedir buyurdu. Abdullah bin Mübarey'e sordular. Kamil insanlar kimdir? Alimlerdir buyurdu. ''Melikler kimlerdir?'' diye sordular. Zahitlerdir buyurdu. ''Alçak seviyeli insanlar kimlerdir?'' diye sordular. ''Din kisvesi altında dünya menfaati sağlayanlardır.'' buyurdu. Rivayet olundu ki, Abdullah bin Mübarek'in yanında, Ebu Hanife aleyhinde söz açılınca, ''Bütün varlığıyla, ''Dünya kendisine arz edildiği halde, ondan kaçan bir zatın aleyhinde nasıl konuşuyorsunuz?'' buyurdu. Abdullah bin Mübarek, sadakalarını hasseten alimlerin fakirlerine tahsis ederdi. Kendisine niçin böyle yaptığı sorulduğunda, ''Ben peygamberlikten sonra ilimden daha üstün bir rütbe olduğunu sanmıyorum.'' Alimlerden biri bir ihtiyaçla karşılaşınca onunla meşgul olur da okuyamaz. Onun ihtiyacını temin edip okumasını sağlamak daha makbuldür buyurdu. Birisi Abdullah bin Mübare'ye şu kitabımı beraberinde götürsen nasıl olur diye sordu. Ben kiraladığım hayvana bineceğim sahibine sorayım da ona göre diye cevap vermiştir. Abdullah bin Mübarek anlattı. Şiddetli bir kıtlık ve kuraklık senesiydi. Medine'ye gittim. Halkla beraber yağmur duasına çıktık. Üzerinde adi ketenden iki elbise bulunan ve birini izar diğerini de peştemal olarak kullanan siyahi bir genç benim yanı başıma gelerek oturdu ve ''Allah'ım, amellerimizin kötülüğü, günahlarımızın çokluğu, senin katında yüzlerimizi kararttı. Bizi terbiye etmek için rahmetini bizden kestin. Ey hilm-ü vakar sahibi olan ve ey kulları kendisinden, iyilikten başka bir şey bilmeyen Allah'ımız.'' Şu anda kullarına rahmetini inzal etmeni senden dilerim diye dua etti. Bu saatte derken gökyüzü bulutlandı ve her taraftan yağmur yağmaya başladı. Oradan ayrıldık. Fudayl'ın yanına gittim. Fudayl, ne oluyor seni mahzun görüyorum dedi. Ben de hadiseyi kendisine anlattım ve siyahi delikanlının bizi geçmiş olduğunu söyleyince Fudayl bir ah çekerek düştü, bayıldı. Adamın biri, Abdullah bin Mübareğe Allah seni umduğuna ulaştırsın diye dua edince ümit marifetten sonra gelir. Marifet nerede ki ümit olsun. Abdullah bin Mübareğin bir oğlu öldü. Mecusi'nin biri onu şöyle taziye etti. Aklı başında olana yakışan bu gibi olaylarda, cahilin beş gün sonra yapacağını hemen yapmaktır. Yani cahil bağırır, çağırır, beş gün sonra susar. Aklı başında olansa, mukadderata boyun eğerek hemen bugünden susar ve sabreder demek istedi. Abdullah bin Mübarek yanındakilere ''Bu adamın bu sözünü yazın.'' dedi. Abdullah bin Mübarek bir gün arkadaşlarının aralarına girmiş ve onlara ''Geçtiğimiz gece bir cesarete gelerek Rabbimden cennetini istedim.'' demiştir. Abdullah bin Mübarek bir defasında ''Doğuyu batıyı gezdim. Bağdat kadar kötü bir yer görmedim demiştir. Bunun sebebini soranlara, burası öyle bir memlekettir ki, buranın insanları, Allahü Teala'nın nimetlerini hakir görür ve Allah'a karşı isyanı hiçe sayarlar dedi. Horasan'a gittiği vakit, Bağdat'ı nasıl buldun diye soranlara, orada öfkeli beyler, dalgın tüccarlar, ve şaşkın okurlardan başka bir şey görmedim, diye cevap vermiştir. Abdullah bin Mübarek, bir zamanlar Rakka'ya gitti. Muazzam bir kalabalık kendisini karşıladı. Öyle ki, karşılayanların ayaklarından kalkan toz, bulut gibi göğe yükseliyordu. Harun Reşit de oradaydı. Bir cariyesi saraydan bakıyordu. Büyükler, küçükler, Şehrin ileri gelenleri toplanmışlar, onu görmek istiyorlardı. Cariye, bu kalabalık niçin toplandı? Kim geliyor diye sordu. Ona Horasan'dan bir alim geldi. Onun gibi bir alim çok nadir bulunur. Belki de şu anda onun gibisi yoktur diye cevap verdiler. Cariye dedi ki, işte asıl alim olan budur. Bütün insanlar Yüzünü görmeye susamış Sabırsızlıkla onu görmek istiyorlar Abdullah bin Mübarek Şeriat ve tarikatın imamı Din düşmanlarına karşı Ve nefsle cihad edenlerin reisiydi Alimlerin sultanı ismini almıştır İlim ve yiğitlikte bir taneydi Meşayihin büyüklerini görmüş Hepsiyle sohbet etmişti Hepsinin makbulüydü Takvası o dereceydi ki bir defasında bir yerde konakladı. Kıymetli bir atı vardı. Kendisi namazdayken atı sultana ait otlaktan yediği için onu bıraktı ve yaya gitti. Abdullah bin Mübare'in tevbesinin sebebi şudur. Bir cariyeye aşık olmuştu. Kararı kalmadığından bir kış gecesi sevdiğinin duvarı dibinde, belki görürüm diye sabahlamıştı. Gece ise soğuk ve kar yağıyordu. Sabah ezanı okununca, yatsı ezanı sandı. Ortalık ağardığında, sevdiğini düşünmekle, koca bir geceyi geçirdiğini anlamıştı. Kendi kendine, ey mübareğin oğlu, sana yazıklar olsun. Böyle mübarek bir geceyi, nefsin için boşa geçirdin, dedi. O anda kalbine bir üzüntü geldi. Tövbe etti, ibadete koyuldu. Öyle bir dereceye geldi ki, tarif edilemez. Bir gün annesi Bağ'daydı. Oğlunun uyuduğunu ve bir yılanın ağzında nergis dalıyla sineklerini kovduğunu gördü. Abdullah bin Mübarek'in yazışma işlerini yürüten bir kölesi vardı. Birisi kendisine senin bu kölen kefen soygunculuğu yapıyor da sana para veriyor dedi. Abdullah bin Mübarek o şahsın sözlerinden çok müteessir oldu. Bir gece onu takip ederek kabristana gitti. Bir kabri açtı ve içinde namaza durdu. Abdullah onun uzaktan ne yaptığını iyice görüyordu. Kamre biraz daha yaklaştı. Kölenin üzerinde eski bir elbise olduğunu gördü. Köle yüzünü toprağa sürüyor, ağlıyor, inliyordu. Abdullah bin Mübarek bu hali görünce biraz geri çekildi ve ağladı. Bir köşede oturup bekledi. Köle sabaha kadar kabristanda kaldı. Sonra çıktı, kabrin üzerine örttü, doğru mescide geldi. Sabah namazını kıldı ve Ya bir sabah oldu. Yalancı sahibim benden para isteyecek. Bildiğin yerden senin kapının fakirine ver diye niyazda bulundu. O sırada gökte bir nur göründü ve kölenin eline bir gümüş indi. Abdullah bin Mübarek, Dayanamayıp yerinden kalktı Ve kölenin başını kucağına aldı Hem başını öpüyor hem de Senin gibi bir köleye bin can feda olsun Efendi sensin ben değilim dedi Köle bu hali görünce Ya Rabbi Madem ki perdem yırtıldı Sırrım aşikar oldu Dünyada rahatım kalmadı İzzetin hakkı için dile düşmeden emanetine al dedi ve Efendisi'nin kucağında can verdi. Abdullah bin Mübarek hakkında alimlerin sözleri Ben sahabe-i kiramla Abdullah bin Mübarek'in işlerine, hallerine, yaşayışına dikkat ettim. Onların aynıydı. Yalnız ashab-ı kiramın üstünlükleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz sohbetlerinde bulunmaktan ileri geliyordu. İbni İshak onu sevmemin asıl sebebi Allahü Teala'dan çok korkmasıdır. Fudayl bin İyad Hadis ve fıkıh ilmini Arap edebiyatını iyi bilen şecati, ticareti, cömertliği ve yanında olmadıkları zaman da arkadaşlarına muhabbeti kendisinde toplamış, mümtaz bir zat idi. Abdullah bin Mus'ab, ilmi, fıkhı, edebi, nahvi, lügati, şiiri, zühtü, fesahati, verası, geceleri ibadetle geçirmeyi, rivayette doğruluğu, gereksiz yerde az konuşmayı, ashabına az hilafı kendinde toplamış olup, Sika ve Hüccet idi. Fadl bin Musa, Muhammed bin Hasan, Muhammed bin Nadr. İlmi, Abdullah bin Mübarek'ten çok talep edeni görmedim. Ebu Üsame, İmamlar dörttür. Sevri, Hammad bin Zeyd, Abdullah bin Mübarek, Malik. İbni Mehdi, Bütün ömrümün, Abdullah bin Mübare'in bir senesi olmasını isterim. Ama onun bir senesi kadar değil, üç günü kadar olamam. Şube bin Harp Abdullah bin Mübarek, her karşılaştığından üstün idi. Şuaib bin Harp Zamanında ilmi, ondan daha çok talep eden yoktu. Çok ilim topladı. Hadis sahibi, hafız olup kitaptan hadis bildirirdi. İmam Ahmed, Abdullah bin Mübarek'in öyle bir hali vardı ki tarifi imkansızdır. Onun bütün yıl içinde bulunduğu hali üç gün devam ettireyim dedim, yapamadım. Süfiye Hanı Sevri, sahabe'ye dikkat ettim. Resulullah'ın ashabı olmak ve onunla birlikte gaza'ya gitmeleri dışında, Abdullah bin Mübarek'ten üstünlüklerini görmedim. İbn-i Uyeyne Onun ardından bir benzeri daha gelmedi. Fudail bin İyad Abdullah bin Mübarek, Müslümanların gerçek imamıdır. İbn-i İshak Fizari Doğuda bir benzeri onu takip edemedi. Selam bin Ebi Muti, hadisi fıkı, arabi ilimleri, yiğitliği, ticareti, cömertliği ve muhabbeti bir arada kendinde bulundururdu. Abbas bin Musab, zeki, sahih hadisleri bilen büyük bir alimiydi. Bildirdiği hadisi şerifler 20 veya 21 bin idi. İbni Cüneyt, yeryüzünde Abdullah bin Mübarek gibisi yoktur. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın iyi bir huy yaratıp da, Abdullah bin Mübareye vermediği yoktur. İsmail bin İyas Abdullah bin Mübarek, asrında dünyanın imamıydı. İlim, züht, yiğitlik ve cömertlikte en iyisiydi. Hakim Irak alimlerinde. Ondan fasihini görmedim. İmni Cüreç. Abdullah bin Mübarek bir köre vurdu. Kör, bana dua etmenizi istirham ediyorum dedi. Dua etti ve Allahü Teala o körün gözlerini açtı. Ben de onlara bakıyordum. Ebu Veheb. Abdullah bin Mübarek duası kabul olunanlardandı. Hasan bin İsa. Zamanında ilim ehlinden bir kişide bulunmayan bütün iyi huylar onda vardı. İbn-i Hibban Ben Abdullah bin Mübareği dinledim. O bize göre insanların en yücesi ve onların içinde kendi zamanındaki ihtilafları en iyi bilendir. Abdullah bin Muhammed Addafif Bir gün... Abdullah bin Mübarek Şama gitmek üzere yola çıkmıştı. Yolu üzerinde ölmüş bir merkep gördü. Yanı başında ayakta bir fakir de ağlıyordu. Abdullah bin Mübarek o fakire "Niye ağlıyorsun?" diye sordu. Fakir "Ben fakir bir kimse olup çoluk çocuk sahibiyim. Bu hayvanı 300 dirheme almıştım. Burada öldü." Bundan sonra ne yapacağımı düşünerek ağlıyorum." dedi. Abdullah bin Mübarek buyurdu ki: "Sen bunu sayken 300 dirhemi almıştır. Sen bunu sayken 300 dirhemi almıştım. Şimdi ise bunu senden semeriyle 500 dirhemi alıyorum." dedi ve fakire 500 dirhemi sayıp verdi. Fakir o gece, rüyasında mahşer yerini gördü. Baktı ki, bahçeler, bağlar içerisinde bir merkep, yularını ve palanını altın ve mercanlarla süslemişler. Yanı başında duran bir melek şöyle bağırıyordu. Kim buna binerse, ona müjdeler olsun. Fakir bunu duyunca, meleğin yanına yaklaştı ve ona, Bu benim ölen merkebimdir. ''Bunu bana ver.'' Diye söyler. Melek, ''Evet bu senindir. Fakat ölüsüne sabretmediğin için şimdi başkasının oldu. Baksana yulara üzerinde ne yazıyor?'' dedi. Fakir yulara bakınca şu yazıyı okudu. ''Bu Abdullah bin Mübareğin bineğidir.'' Fakir uyandığında hıçkıra hıçkıra ağladı. Kendi kendine bana yazıklar olsun. Bir hayvanın ölmesine bile sabredemedim dedi. Hemen 500 dirhemle Abdullah'a gitti. Ben satıştan vazgeçtim. Paranızı iade ediyorum. Sen akşam gördüğün rüya üzerine geldin. Ben de vazgeçtim. 500 dirhemi de sana hediye ettim buyurdu. Abdullah bin Mübarek, Halid bin Madan'dan rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehitler Allahü Teala'nın emin kıldığı kimselerdir. İster öldürülsünler, isterlerse yataklarında ölsünler. Abdullah bin Mübarek Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana cennete girenlerin ve cehenneme girenlerin ilk üçü arz olundu. Cennete giren ilk üç kişi 1 şehit 2 Rabbine ibadeti güzel yapan efendisi de ita efendisine de itaat eden bir köle 3 ailesi çok olan buna rağmen kötü iş ve sözden uzak duran namuslu bir adam. Cehenneme giren ilk üçe gelince 1 zalim sultan 2 malı olup zekatını vermeyen zengin 3 Allahü Teala'ya isyan eden fakir buyurdu. Eserleri 1 Kitabü Zühd ve Rekaik Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın ve tabiinin ibadet, tevekkül, tevazu ve kanaate dair sözlerinden meydana gelmiştir. 2. Kitabül Cihat. Cihatla ilgili hadis-i şerifleri ihtiva eder. 3. Müsned. 4. Kitabül Bir ve Sıla 5. Kitabü't Tefsir. 6. Kitabü't Tarih. 7. es sünen fil fık. Abdullah bin Mübareğin Güzel Söz ve Nasihatleri Okumadan ululuk isteyene şaşarım. Gece karanlığı bastığı zaman Onlar rükû ederler. Çünkü korku uykularını kaçırmıştır. Kendilerini emniyette hisseden gafillerse Dünyada gaflet uykusuna dalmış, fırsatı kaçırmışlardır. Dünya sevgisi ve günahlar, kalbi istila etti ve hayırdan uzaklaştırdılar. Daha hayır nasıl beklenir? Tevazuun başı, dünyalıkta senden daha aşağıda olan kimseler yanında, onlardan fazla bir şeyin olmadığını, Senden çok servete sahip olanların karşısında da onların senden fazla bir şeyleri olmadığını gösterir bir tavır takınmandır. Biz çok ilimden ziyade az da olsa edebe muhtaçız. Alimler edep hakkında çok şeyler söylediler. Bize göre edep insanın kendini tanımasıdır. Alimleri hafife alanların ahireti, emirleri hafife alanların dünyası, dostlarını hafife alanların mürüvveti yıkılır. Kalbinde Allah korkusu çok az olan, dünya sevgisi bulunan, haramlardan sakınmayan alim olduğunu söylerse şaşılır. Salih kimselerden olmadığım halde salihleri severim. Kötü kimselerden daha aşağı olduğum halde Kötüleri sevmem. Eğer gıybet etseydim, Anamı babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımın onlara verilmesi daha hayırlı olur. Müstehapları yapmakta gevşek davranan, Sünnetleri yapamaz. Sünnetleri yapmakta gevşek davranmak, Farzların yapılmasını zorlaştırır. Farzlarda gevşek davranan da marifete, Allahü Teala'nın rızasına kavuşamaz. İnsan, nefis, şeytan, münafık gibi üç düşmanla karşı karşıyadır ve bunlardan kurtulmak çok güçtür. Çalışıp kazanma zahmeti çekmemiş kimse de hayır yoktur. İlmin evveli niyet, sonra anlamak, Sonra yapmak, sonra muhafaza, sonra da yaymaktır. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifinin sırrına eren, Nefsini sokakta gördüğü köpekten aşağı bilir. Nice küçük amel niyetle büyür. Nice büyük amel niyetle küçülür. Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan da ondan kaçar. Ondan kaçansa kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şüpheli bir kuruşu geri vermeyi binlerce lira sadaka dağıtmaktan daha fazla severim. Din kardeşimin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir. İlimde cimrilik yapan kişiye Allahu Teala üç bela verir. 1. Ya ölür ilmi gider. 2. Yahut ilmi unutur. 3. Veya kendine ilmi unutturacak kimseyle dostluk kurar, öylece ilmi gider. Şu 4 cümle 4000 hadisi şeriften seçilmiştir. 1 kadına güvenme 2 mala güvenme 3 mideni fazla doldurma 4 işine yarayacak kadar ilim öğren bir alimin sakınması gereken en önemli husus Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzak durması ve dünyaya gönül bağlamamasıdır dünya sevgisi ve günahların istila ettiği kalpten nasıl hayır beklenir? Allahü Teala'ya isyan ederken, onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olsaydı, ona itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder. Ölümden sonrası için, ölmeden önce hazırlık yap kişi için en güzel süs sükut, doğruluk ve vakardır. Allahü Teala'dan korkan kimselerle beraber ol. Bidat sahipleriyle oturmaktan sakın. Bir kimsenin çoluğu çocuğu olup onların ihtiyacı için çalışsa, geceleri kalkıp üzerleri açılanları örtse, onun bu çeşit işleri gaza ve cihattan daha üstündür. Yıl iki yüzü geçtikten sonra, mecburi bir sebep yoksa, insanlardan kaçınız. Sizden biri, namazına yetecek kadar, Kur'an okumayı öğrendikten sonra, kendini ilme versin. Çünkü okuduğu Kur'anın manasını, ilimle anlar. Zamanımızda, severek sıyesini nasihate açan kalmadı artık öylesini bilemez göremez olduk gündüzün son saatini zikirle kapıyan bütün gün zikretmiş gibi sevap alır ademoğlu zavallıdır onu beş melek takip eder İkisi gececi ikisi gündüzcüdür bunlar nöbetleşe gider gelirler. Biri de hiç ayrılmaz, devamlı durur. Duyduğumuza göre, misafir yemeğine, öbür dünyada hesap yoktur. Sessiz, ünsüz yaşa, şöhreti sevme. Şöhreti sevmediğini de, nefsine duyurma. Sonra onu yükseltmiş olursun. Nefsin seni zorladığı için, zühd yolunu tutuyorsan, Zühdü bırakmış sayılırsın. Tevazu, zenginlere kibirdir. Salih kimseler anıldığı zaman, ilahi rahmet nazil olur. Sizden hiç kimse, Falan kez Allah'a karşı cüret edip, Suç işlemedi demesin. Allah cüret edilmekten münezzehtir. Allah'a karşı aldanıp da hata işlemedi desin. Erkeklerin mahremiyetini sakal ve kaftanları korur. Kadınlarınkini de boylu gömlekleri. Dünyadan alınacak şey yalnız günlük geçimdir. Bana hıyanet edecek hiçbir şeyi kalbime koymadım. Kul, insanlara yüz suyu döküp bir şey istememesi için elinde bir miktar dünyalık tutarsa, ''Zühtten ayrılmış olmaz.''